Sebebi de tevhid, de de zaten gayet Kur'an-ı Kerim'de açık. Okuyalım. Bismillah. El-Qa'idatul-Ula En ta'lama Senin bilmendir. Enne'l-Kuffârellezîne qatelehum Rasûlullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kafirler mukirune ikrar edici ikrar ederler. Neyi ikrar ederler? Bi-enne'Allah ta'ala huve'l-Khaliq Allah azze ve Celle yaratıcıdır. Er-Raziku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 Kul de ki: "Me yarzukukum mine's-sema'i Size yerden ve gökten rızık veren kimdir? Sizi rızıklandıran kimdir?" Soru 1. 2. "Emme yemlikus absar İşitmeyi ve görmeyi mülkünde bulunduran, elinde bulunduran kimdir?" Sor. İkinci Soru. 3. "Ve men yukhricul ve yukhricul meyta minel Ölüyü diriden, diriyi de ölüden çıkaran kimdir?" Soru 3. "Ve men yudabbirul emra? Ve işleri düzenleyen İşleri tedbir eden bir düzene koyan kimdir fese yakulluğun Allah sana Allah'tır diyecekler bu dört sorunun cevabı da müşriklerin yanında Allah'tır söyle fakul e De ki Öyleyse sakılmaz mısınız şirk koşmaktan korkmaz mısınız diye Allah ze soruyor şimdi birinci kaidemizi anladık o zaman değil mi bir insanın Allah'ın yaratıcı olduğuna işleri düzenlediğine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 Oradan La İlahe illallah'ın ne olduğunu, kişinin neyi nefk neyi ispat ettiğini anlayacağız. Tamam. İlah ne demek? İlah'ın Arap lugatındaki manası. Kendisi kendisine özel duyuyla, sevilen azalatı karşısında ahaliyete düşüyor. Tamam. Şimdi tek tek söyleyelim bak. İlah birinci olaraktan bütün Arap kamuslarının temel verdiği mana ilaha, ilah ne gibidir? Kitap gibidir, mastardır. Tamam. İlahun kelimesi, kitabun kelimesi gibi maslardır. Nereden gelmiş peki? اَلَهَ يَعْلَهُ دَنْ Gelmiş. اَلَهَ يَعْلَهُ دَنْ Gelmiş. İlah, kitap. İlah, me'luh yani me'bud. Nasıl ki kitap dediğimizde, mesela niye buna kitap diyoruz? İçinde yazılar yazılmış olduğundan dolayı. Aslında bu nedir? İsmefoldür değil mi? Kitabun mektup manasına. İlah da aynen böyledir. İlahun yani me'luhun ma manasına. ibadet edilen, kendisine ibadet edilmiş olan varlık. Lisanul Arab'ta İbnül Munzur diyor ki, ilah ma'buddur. Kim kimi ilah kim kime ibadet ederse o ona ibadet edilenin yanında ilahtır diyor. Putlara da bundan dolayı ilah denildi. Hani alihe deniyor ya ilah alihe putlara. Çünkü diyor müşrikler putların ibadeti hak ettiğine inanırlardı. Yani putlara da bir takım ibadetlerin yapılabileceğine inandıkları için onlara ne dendi? Onlara şey dendi. İlâh edendi. Ve Arap lügatında temel olarak hemen hemen bütün kamuslarda verilen birinci mana bu. Elihehu ey abeduhu. Ona onu ilah edindi. Yani ona ibadet etti. İlâhun yani mabudun yani me'luhun. Ma Burası anlaşıldı değil mi? İkinci manası ise elihe ey tahayyere Yani onda şaşkınlığa düşmek.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 İlah dediğimizde ihtiyecebe. İhtecab ne demek? Yani perdelendi. Kendisini bir perdenin arkasına aldı. Bu Allah için var mıdır bu mana? Vardır. La tudrikuhu albsaruh ve huwa tudrikuhu Yani gözler Allah zevcələy idrak edemez. Fakat Allah zevcələ onları idrak eder. Sahabe sordu. Ey Allahın Resulü sen mi yaraşta Allahı gördün mü? Qalay nurun en arahu Yani Allah zevcələ nurdur. Ben onu nasıl göreyim? Dedi Peygamberimiz. Gözler Allah zevcələy idrak edemez. Kıyamet hariç tabi. Niye? Çünkü Allah azze ve Celle nuruyla perdelenmiştir insanlardan. Başka? tu ileyhi ey tu ileyhi. Yani sen bir şeye doğru sükunet bulduğunda mesela desen ki ben falanca mekana girdiğim zaman orada böyle bir sükunet buluyorum. Misal <gülüyor> manalarından bir tanesi budur. Yani rahatlıyorum. Heyecanım, stresim hepsi gidiyor. Misal Allah da böyledir. Onu zikredenler, ona dua edenler, ona yönelenler, inabet edenler bir sükunet bulurlar. Kalplerinde bir rahatlık bulurlar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalp, eziye, kalpler Allah Azze ve Celle'yi zikretmek ile mutmain olurlar e diye. Bunlar, yani bu saymış olduklarımız e, Arap lügatında ilahın manaları. E, şimdi şeriat hangi lügatla indi? Arap lügatıyla indi. Doğru mu? Fakat şeriat Arap lügatında bir takım tasarruflarda bulundu. Nasıl? Nasıl?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 Kendisini istikamete götürecek yolların hepsini öğrenmek onun üzerine vaciptir. Kendisini ifrata ve tefritte götürecek yolların hepsini öğrenip ondan sakınması da insan üzerine vaciptir. İşte insanı istikametten çıkarıp ifrata ve tefritte götüren yollardan bir tanesi budur. Kelimeleri, şer'i kelimelerin lugavi manaları üzerinde yoğunlaşıp, ondan sonra şer'i manalarını bir kenara bırakmak. Mesela bu tefrite bir örnek verdik.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 Çünkü Vela kelimesinin Arap lügatındaki manasını aldı, şer'i manasına bakmadı. Doğru mu? Arap lügatındaki manasından çok geniş olduğu için yani ala kadar olduğun her şey senin onu dostluğunu gerektirebilir. En alt seviyede veya en üst seviyede gerektirebilir. Lügat manasını aldıkları için aşırıya düştüler. İlâhineyi. Şimdi o zaman biz de ne diyeceğiz? Arap lügatı şeriat, Arap lügatından ilah kelimesini aldığı zaman İlah kelimesinin hangi manası üzerine yoğunlaşmış? Ma'bud manası üzerine yoğunlaşmış. Yani diğer manalarını bir kenara bırakmış, diğer manaları sahip olmakla beraber fakat la ilaha illallah al İlah kelimesini koyarken ma'bud manasında kullanmış. Anlaşıldı. Delil, şeriatın ilah kelimesini ma'bud manasına kullandığının şeriata delili. Kim söyleyecek bize delil? Meryem Seysan'dır Seysan'dır. Oku. İşte onlar Allah'ın isminde kendilerine güç, kuvvet olsun diye ilah edindiler. Hayır o ilah edindikleri onların ibadetlerini yapmalarak Ve min Onlar Allah'ın dışında kendilerine güç kaynağı olması için, izzet kaynağı olması için bir takım ilahlar edindiler. İlahlar. Tamam? 2. ayette Allah diyor ki asla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 İlah'ınız tek bir ilah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Tamam. Bu e, ayetteki ilah'tan kasıt müfessirler ve duğatçılar demişler ki, e, ibadet edilen malasıdır. Bak şöyle, senin söylediğin bu delil doğru. Fakat şu başlık altında doğru değil. Niye? Çünkü şu anda biz duğatçılarla tefsircilere gelmeden önce, önce Allah'ın kelamından ve Resulünün sünnetinden ilahın mağbud manasına geldiğini ispat edeceğiz...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 لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَزَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَعُونَ babalarımızı şey yapalım da sadece senin ilahına mı bir tek ilaha mı ibadet edelim diye. Müşrikler de bundan bunu anladılar. Ve peygamberler de onları bu anlayışlarında ikhal ettiler. Doğru mu? Onlara daha farklı bir şey söylemediler Başka delil? Başka delil. Hadisler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ilah ile ma'bud la ilahe illallah la illallah, illallah aynı manada kullanılmış. Mesela bir örnek verelim Cibril hadisi Cibril hadisinde Cibril peygamberimize soruyor diyor ki anil İslam. Bana Cibril hadisini biliyorsunuz değil mi? Cibril peygamberimize geliyor aralarında bir konuşma geçiyor. Bana İslam'dan haber ver asıl rivayetlerde peygamber aleyhissalatü ne diyor? İslam kelime-i şehadet Namaz, zekat, oruç bir de haçtır. Doğru mu? Müslümanın bir rivayetinde diyor ki İslam enta'budallaha ve la tüşrike bihi şey'e. Ne oldu şimdi? Önümüzde iki seçenek var. Ya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam iki farklı cevap verdi. Öyle mi? Veya o da sahabe, Peygamberimizin meclisinde bulunanlar Peygamberimizden bunu duydular.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir kere yaşanmış. Geriye ne kaldı? Geriye ikincisi kaldı. Demek ki sahabenin yanında, "Aşhedu Allah ilaha illallah, ve aşhedu anna Muhammedan Rasulullah" ile "Sadece Allah'a ibadet edip, an tağbud ve la tushrik bhihi şeya" sadece Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şey şirk koşmamak. Bu iki kelime arasında hiçbir fark yok. Tamam? Hiçbir fark olmadığı için.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 Bir, bunu rivayet eden yanında hiçbir fark olmadığı zaman. Burada ne yapmış sahabe bize? E şehadetü en ilahe illallah. ilahe illallah. Bunu bize naklederken Allah'a ibadet etmek, Allah'ın dışında bir şeye şirk koşmamak demiş. Demek ki sahabenin yanında ilah kendisine ibadet edilmesi gereken varlık demek. Başka bir örnek mesela bu niye İslamu ala hadisi. E ile Müslüm'ün İbn Ömer'den rivayet ettikleri hadis. Değil mi? Peygamber Hazretleri Vesselam diyor ki, bûniyâl-i İslamu ala kamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Asıl rivayetlerde üzerinde etifa kalan şahadeti "En la ilaha illallah" birinci başlayan Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Fakat başka rivayetlerde Müslüman rivayetlerde mesela bûniyâl-i İslamu ala kamsin, ala an yuâhâd Allah. Allah Azze ve Celle bilânsin diye. Başka bir rivayette ala an yuâbâd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 Musa aleyhisselam davetini yapıp sihirbazlar iman ettiği zaman Musa aleyhisselam Firavun'un yanındaki aristokratlar dedi ki قال <gülüyor> الملأ sen Musa'yı ve yanındakileri terk edeceksin de yeryüzünü fesada versinler ve seni ilahlarını terk etsinler mi onları bırakacaksın şimdi hani nasıl ki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 yastıgıfı tayfeden منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المُسيدين Firavun يريز نبي İnsanları insanları parçalara böldü, onları mustazaf kıldı, erkek çocuklarını doğuradı, kız çocuklarını serbest bıraktı ve yeryüzünü fesada verdi. Adam her gün yüzlerce erkek çocuğunu öldürürken bu yanındaki aristokratların bakanların sesi çıkmıyor, soru yok. Fakat Musa tevhidi anlattığı zaman sen Musa ile yanındakileri serbest bırakacaksın da ki yeryüzünü bozulgunculuk yapsınlar, fesada versinler, ilahlarımızı tekme etsinler ee, diye aynı mantık günümüze de e, işliyor. Burada bak diyor ki li fil ardi ve ve ilahatek senin ilahlarını terk etmeleri ve yeryüzünü fesada vermeleri için. İbni Abbas bu ayeti şöyle okuyor. Diyor ki eee fil ardi ve yezeraka senin ilahlığını terk etmelerini mi istiyorsun? Bak bir kıraatte ilahları mı terk etmelerini istiyorsun? i̇bn Abbas'ın kıraatında senin uluhiyetini, senin ilahlarını Firavun'a bizzat diyor. Terk etmelerini mi istiyorsun? Sebep olarak da şunu söylüyor i̇bn Abbas. Çünkü diyor, لِأَنَّ فِرَعَوْنَ كَانَ يُعْبَدُوا وَلَا يَعْبُدُ Çünkü Firavun'a ibadet ediliyordu. Firavun kimseye ibadet etmiyordu ki ilahlar olsun. Yani sahabenin yanında ilah kelimesi ile ibadet kelimesi sanki eş anlamlı kelimelermiş gibi. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Önce lugat manasını getirdik. Sonra şeriatın lugat manasındaki bu ilah kelimesinin manasını daralttığını, sadece belli bir manaya hasrettiğini, o mana da ne? o mana da ibadet manası. Tamam? Dedik. Delillerimizi verdik. Şimdi Ömer abi'nin dediği delil de geçerli olur artık. Nasıl mefessillerin çoğu ve ilahu ilahun vahit, la ilahe illa hu rahim sizin ilahınız tek bir ilahtır ondan başka ilah yoktur o rahmandır rahimdir. Bu ayeti tefsir ederken buradaki ilahı ne diye tefsir etmişler? Mabud diye tefsir etmişler. Tamam? Şimdi oldu. Çünkü şerh delillerimizi söyledik. Sonra lugatçıların ve tefsircilerin söylediğini de söylemiş oldu, oldu. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan bir şey buyur. Hocam bu konuda iste eee olarak sözü Kimler ilah yallah dersen Allah'ın dışında ibadetleri yani reddedersen işte canımın malı olur. Olur. Bu da olur. Bunu da söyleyebiliriz. Demek ki nefretiğimiz ilah Allah'ın dışında ibadet edilenler diye bunu da söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi o zaman la ilah ilallah ne demekmiş? Hani la ilahe illallah dediğimizde günümüz müşriklerinin lafı evirip kıvırdığı gibi bir mesele değil yani. İşte Allah yani o gönüller ona özlem duyacak, onda şaşkınlık duyacak, azameti çok büyük falan. Cık, bunları geç. Bunlar hepsi yan anlamlar. La ilahe, la ma'abude bi ibadeti İbadeti hak eden hiç kimse yoktur. İllallahü sadece ibadeti hak eden ve bundan dolayı da ilah olan tek varlık Allah azze ve celle'dir. Tamam? Manası bu. Eee...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 Rızık veren Allah. İki. Duyguları elinde bulunduran Allah değil mi? Emme yevni kutsam havalersar. Duyguları elinde bulunduran Allah. Üç. Ölüden diri, şey dedim yaratan da öldüren de Allah. Daha şu şey olur. Üç. Yaratan da dirilten de Allah. وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ 4 Dört ee, işleri düzenleyen yani bütün kainatın düzeni gibi dedi. Allah. Tamam. Şimdi şey, men suresini açın. Men şey suresi. Hemen açayım size şimdi. Men'in suresi 86 4 yani sayfa 346 bu Buldunuz mu? Bulduk. Tamam. okuyalım. Kul li menil ve men fiha in kuntum ta'lemun. Ayet 84 Ayet 84. Bulduk. Herkes buldu mu? Kul li menil ve men fiha in kuntum ta'lemun. <gül> Yeryüzü ve yeryüzünün içindekilerin hepsi kime aittir? O zaman ne oldu? Yerin mülkü, hepsi Allah'ın. Yeryüzü ve yeryüzünün içindeki herkes, yerin mülkü. Buna müşrikler şey de inanıyorlar ha, putlarının da Allah'ın mülkü olduğuna inanıyorlar. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكُنْ إِلَّا شَر۪يكُنْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلْمَلَكِ Yani Müslüm rivayet ediyorlar, haçla böyle terbiye getiriyor. Allah'ım sana icabet ettik, senin hiçbir ortağın yoktur. Tek ortağım vardır. O da sen, ona da, onun bütün gücüne de sen sahipsin. Yani hani bütün onun mülkü, hepsi senin elinde de diyorlar. Yani kutlarının da Allah'ın tasarrufunda olduğunu inanıyorlar. Yerin mülkü hepsi Allah'ın elinde. Yer ve içindekiler. der insanlar da dahil. Başka, Se ya kul efelat ezeklerun. Allah diyecekler. Sen adaki öğüt almaz mısınız, anlamaz mısınız diye. Kul merhabu semawat istabeyi ve rabul ashir azim. Yani bildiğin.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 Sana Allah'ındır diyecekler. Deli sakınmaz mısınız? Şurur koşmaktan uzak durmaz mısınız? şey. Her şeyin melakutu anahtarı kimin elinde. 7. Her şeyin anahtarı Allah'ın elinde. Her şeyin ama hiç istisna yok yani. Allah'ın elinde. 8. ve Allah korur. Ama kimse Allah'ın derecesini koruyamaz. Yani bütün kainatadakileri koruyan, kendisine başvurduğu uğranı, şeyi altına alan Allah'tır. Korur. Fakat korumaz. Korunamaz. Başka? Nerede şu Başka nerede vardı? Ankebût suresinde vardı. O da 402 hemen az ileride. Sayfa 402, ayet 61. Hazreti bu suresi. Buldunuz mu ayeti 61. ayet? وَلَنْ اِسَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ Yani burada bir ekstra neyimiz var? Burada ekstra güneşi ve ayı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 Bu müsahabe Allahu o mine ibadihi ve yeqdiru le inallaha bikulli Allah. Sonlarındaki gökten yağmur indirip yeryüzünü ölümünden sonra dirilten kimdir? Sana Allah da diyerek. Ne oldu? O. Yağmuru yağdıran ve ekini çıkaran. Yani Ebû Celil olsaydı şimdi bizimkilere itikat dersi verirdi. Emin olun. Ebû Celil yaşıyor olmuş olsaydı şimdi bizimkilere itikat dersi verirdi. Ben buraya geldi. Tamam. Ben eksenuvm'na yakın. Bir tane Zuhruf Suresi'nde var. Zuhruf Suresi'nde sadece halk var. Yani yaratma dışında bir şey yok. Şimdi bu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 Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğimiz bir şey. Bir kayde daha okuyalım mı duralım mı yoksa? Duralım mı? Tamam. Vaktüru davana enelhamdülillahi